Hale Burçefem dinleyicileri bir Kur'an vaiz programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine daha önce de programımıza misafir olan Ali Derman hocamız ki kendileri Mecidiyeköy Merkez Camii imamı tipi ve bir diğer mikrofonumuzda da Alpcan Çelik kardeşimiz kendileri Zincirli Kuyu Mezarlıklar Müdürlüğünde görev yapıyorlar ve çok yakın bir zamanda da dünya birincisi oldular Kur'an evet. Kerim güzel okuma dalında. Tekrar hocam hoş geldiniz diyorum. Sağ olun. Mısın? Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz. Can kardeşim siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Hocam bugün Kur'an Vadisi'nde daha çok Kur'an kıraati üzerine evet. konuşalım istiyorum. Okumanın, öğrenmenin incelikleri nelerdir diye başlayalım isterseniz. Şimdi bu kıraat ve tilavet kelimelerini aslında ayırmak lazım. Kıraat herhangi bir şey okumak. Evet. Herhangi bir şey okumak kıraat ama Kur'an tarihine... Kur'an ilmine hassettiğimiz zaman Kur'an-ı Kerim'i imamların bize ulaşan Mütevatir kıraatlarla okumaktır Mütevatir kıraatlarla Okumaktır ama normalde Kıraat herhangi bir şey okumaktır ama Kur'an tilavet Diye ifade edilir yani Tilavet ve kıraatı birbirinden ayırmak gerekiyor Tabi bunu siz biliyorsunuz ama Dinleyicilerimiz daha doğrusu Bu noktada bunun farkına varması lazım bazen bir yere gidiyoruz Hocam bir kıraat yapar mısınız Diyor yani kıraattan öte tilavet. Kur'an tilaveti demek. Tilavet. Mi? Bunu bunu gerekiyor. ki niye gerekir? kari deniliyor hocam o zaman? Niye kari deniyor? Kur'an okuyana. Kur'an okuyana kari. Yani normal bir okuyan mı yani? Yani Herhangi... Kur'an okuyan, Kur'an'ı eline alıp okuma değil de. Yani evet. bunu profesyonelce icra edebilecek seviyede olana kari deniyor. Ama bizde genelde kullanılmıyor. Araplarda daha çok kari, üstad kari diye ifade ediliyor. Evet. Ee, okutana da mukri. Hmm, hoca konumunda evet. değil mi? Hı. Ama daha çok Kur'an tilaveti tabii, tabii. Deyimi doğru olur Doğru olur yani hocalarımızın özellikle Bize ifadesi buydu Hı -hı. Tilavet e, ifadesini kullanın Tilavet Hı -hı. yani Kıraat ve tilavet Şimdi kıraat herhangi bir şey okumaktır Mesela kıraathane Gazet yazıyor he, kıraathane Gazete okuyabilirsiniz, doğru. kitap okuyabilirsiniz Hı -hı. Ama Kur'an'ı tilavet edersiniz Tilavet Nedir evet. hocam tilavet? Okumak demektir ama Kur'an okumak sadece yani. başka bir şey Tabii değil. Tabi yani Kur'an'ı aslında manasına uygun. Hmm. Harfini, İncilik sıfatını, inceliklerini bilerek okumak tilavet, tilavet oluyor. Evet. Tilavet kelimesinin kelime anlamı ne hocam? Tam olarak. İşte yani okumaya yakın bir şey. Okuma, tatlı bir okuma falan bir gibi. Okuma, yani bilerek okuma, düşünerek okuma, evet. e, tefekkür ederek okuma. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i aslında hiç bilmeyen birisi Evet. güzel okuyan biriyle karşılaştığı zaman hocam ya aslında ben de bunu öğrenebilirim diyor değil mi? tabi ama sıfırdan öğrenenler için ayrı bir e, öğretim metodu var tabi e, o kolay olanı belki ama öğrenen açısından belki zordur da aslında e, şunu ifade edelim Metin Bey Kur'an'ı okuma noktasında insanlar üçe ayrılıyor evet. okuma ve öğrenme noktasında bir, mesul olanlar var. Yani Kur'an'ı bildiği halde, Kur'an'ın indirildiği o tecvide, indirildiği o kurala, kaideye uygun okumayanlar mesuldür. Kur'an'ı Cenab-ı Hakk'ın sevgili peygamberimize vahyettiği şekliyle, yani Kur'an tecvitle nazil olmuş bir kelam, bir kitaptır. O şekilde okuyanlar mecurdur Yani ücret alır, sevap kazanır. Bir de Ama manevi ücreti. Manevi ücret tabi. Bu maddi ücret değil. Evet. Yani o noktaya ayırmak lazım. Evet. Bir de Kur'an'ı uğraştığı halde, gayret ettiği halde okuyamayanlar mazurdur. Yani onlar özürlü kabul edilir. Yani artık uğraşıyor, uğraşıyor gayret ediyor bir yere kadar. Olmuyor ondan sonrası. Bir yere değil. kadar. Onlar da artık bunları mazur görün denir ya. Hmm, Üç tür e, şekil var. Bunları da bilmek gerekiyor. Hmm. Bu da önemli hocam. Evet. Kur'an-ı Kerim'in Okuma usulleri var. Evet. Sistemsiz, usul sistemsiz bir okuma yok zaten. Yok. Tahkik, tedbir ve hadır okuyuşları var. Şimdi e, bizim Kur'an üstadlarımız, Kur'an-ı Kerim'i kişinin okuma hızına ve temposuna göre üçe ayırıyorlar. Evet. Üstad Cezeri de mukaddimesinde şöyle bir ifade kullanıyor. Ve yukra'ul Kur'an'u bit tahkik ma' Kur'an-ı Kerim okunur. Bit tahkik ile beraber ma' yani o tahkikin yanında hadirin, ve tedvir'in ve bütün kıraat imamları bu noktada ittifak halindedir. Yani üç türlü okuma vardır. Bunlar hıza göredir. Hıza göre. Yani o yavaş, ağır, orta, hızlı. Tahkik genelde biz bunu talim üzere yani ne okuyuşudur? İşte aşır okuyuşu diyoruz. Tahkik yavaş. ağır ağır. Yani sindire sindire, düşüne düşüne okumaya biz tahkik diyoruz. Evet. Onun dışında tedbir var. Tedbir de orta okuyuştur. Her okuyuşun kendine göre, evet. kendine göre bir met e, uzatma şekli var. Bir evet. ölçüsü var, bir tutması var. Yani biz bunları idlam, ihva noktasında, iklap noktasında değerlendiriyoruz. Hadır da en hızlı okumadır. Şimdi bundan daha hızlısı yok. yoktur. Evet o zaman ee, en sondan başlayalım uygulama. Şimdi bizi. mesela hı hı. hadır... Ee, okuması. Evet. En hızlı okuma. El avzu besmele çekiyoruz. El avzu billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Yani yine burada bir ölçü var. Hı. Orada bile ölçü var. Aynen, en öyle. hızlı diyoruz ama gene de evet, ölçü mesela olur. bir Fatiha okuyalım. Ben okuyorum. Alpşan kardeşim bir uygulama noktasında yapalım bunu. Evet. Elhamdülillahi rabbil alaminer rahmanir rahim maliki yevmiddin.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 غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عليهم وَلَا Burada bir ölçü var. Şimdi bir de tertil denir. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Tertil bir okuma şekli değil. Nedir hocam? Tertil tane tane tefekkür ede, ede hakkını vererek Kur'an'ı okumak demektir. وَرَدْتِلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere diyor Cenab-ı Hak. Hızlı ilgili yani, değil, o, değil mi? Ya o hızla alakalı değil. Kur'an okuma usulü değil o. Evet. Aslında tahkikte de tertil var. Tedvirde de tertil var. Hadır. Hadırda da tertil var. O zaman demek ki hadır okuyan bir kardeşimiz ölçüsüz okuyamaz. Yani sağını solunu kıra döküyor okuyamaz. Onda da bir tertil vardır. Yani o bir şemsiyedir. Mesela az önce Fatiha'nın sonu böyle vallin derken Evet. Çok fazla uzatmadı. Demek ki hadır üzerine okumada en fazla üç elif mi? Tabii. Yani metti lazımı ben üç, üç işareti yaptım. Metti lazımı üç çekiyoruz hadırda. Hmm. Dört olursa olmaz. Dört olursa olmaz. Çünkü abartılmış niye? olur. Yani abartılmış olur. Bir de usulsüzlük hmm. olur. Mesela Ramazanlarda, teravihlerde bu hata çok yapılıyor değil, değil mi hocam? Öyle. Şimdi maalesef... Hızlı geliyor velat daliminde adam çekiyor uzun ama gibi. Evet. Ya bir de çekiyor... Doğru. Bunu Kardeşim, bunu okumadın ki sen. bunu asla eleştiri babında öz eleştiri babında bu çünkü bu bizim sonuçta, bizim arkadaşlarımız bu bunlar biz o arkadaşlara şey diyoruz için. ki ne okuduğunuzu bilin ne okuyacaksın aşır okuyacaksan ölçün nedir hani kriterin nedir dakika nedir zamanın nedir bunları ayarlayarak işe gir evet. bu bir profesyonelliktir yani bunları önceden ayarladığın zaman rahat okursun e, bakıyorsunuz bir ayette tahkik İkinci ayette nefes yetmeyecek diye hadir koşturma başlıyor. Yani bu doğru değil. Evet, aynen öyle. Ya bu Kur'an'ın edebine muayyir olan bir uygulamadır. Evet. Tedbir uygulaması yapalım hocam. Tedbir de orta okuyuştur. Onun da e, metdi muttasıl münfasılları e, üçer elif çekilir. Bazılarına göre munfasılları iki eliftir. Ölçüler e, ihfa, idgam iklab e, bunlar evet. meali uneler. İslahın malı neler yani bir elif tutulur. Hmm. Tahkikte bir buçuk eliftir. Bir uygulama yaparsak. Azze billahi minash-shaytanir-rajeem. Rabbi'l-alemin. r Malik <Sessizlik> din. İyakan na'budu ve iyakan isteğim. Ağzı billahi Allah min Şeytanı Rjeem. Bismillahi R-Rahman R-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi Malik Yümd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 İyak nəbûd ve İyak nəstegin, dina sıratı müstaqim sıratı, lüzin ve Bu okuyuşta, evet. e, mukabele. ...ve namaz okuyuşudur. Yani Terav, imamın... imamın hariç... E, ...teravih hariç... E, ...imamın mihrapta... ...cehri okunan... ...açıktan okunan namazlardaki... ...okuyuşu bu olmalıdır ki... ...insanlar yormaz. Yani çok ağır mesela... ...Elhamdülillahi Rabbil alamin. ...talim üzerine ...yani bu talimdir. Yorar değil Ama Elhamdülillahi Rabbil Alemin... Er rahim Maliki bu normal cehri namazlarda okunacak olan okuma şeklidir. Biz buna tedvir diyoruz. Ama olayı Ramazan'da teravihe getirdiğiniz zaman <Sessizlik> Elhamdülillahi rabbil kelimeler ağızdan çıkan harfler net anlaşılmalıdır. Yutulduğunda, birbirine galbedildiğinde, karıştırıldığında bu doğru bir okuma değildir. Yani mesela bir bir hata söyleyelim. Elhamdülillahi rabbil alaminer <Gülüyor> rahmanir rahim maliki yevmiddin. Ya kanabudu diyor mesela. Evet, oradaki elif. Hemzeyi katı olan elifi hemzeyi vasıl konumuna düşürüp niyya kanabudu geçiyor. Yani doğru değil. Hiçbir kıraatte yok değil mi hocam? Asla böyle bir şey yok. Yani bir Kelimeyi harfimiz, kaybediyorsunuz. Olduk. Bir harfi eksiltmiş oluyorsun. Halif, mana da harf bitiyor. Harf bittiği için manada etebe taklı olur. Allah korusun. Yani. Dikkat etmek lazım. Evet. Tahkik zaten aşırı. Yani tahkik zaten tahkik ve talim okuyuşudur. Mesela karşınıza aldığınız öğrenciyi... Makam filan kaygısı olmaz değil Değil. Mi? Makam kaygısı yok. Harfleri doğru. Aslında önce mana, hani bizim bir e, yakınımızın ifadesi, önce kaide sonra kaide derler yani. Makam yapacaksan bu sonra, hmm. ilk önce kaide, kural, kurallar uygulanacak. Yani kuralları bilmeyen bir okuyucunun okuyuşunda hatalar hemen kendine ele veriyor. Yani olmalı. ehlince anlaşılıyor. Yani hmm. diyelim şimdi Alpçan kardeşimiz bir yere gitti, biri okuyor. Onu çok rahat test edebilir. Bilen çok rahat test edebilir. Yani bu doğru okuyor veya kulaktan dolma okuyor veya bu konuda bir çalışması yok. Şuna benzer bir sanat musikisi müziği eserini normal bir amatörün icra etmesiyle profesörün icra etmesi gibi yani sahnede sırıtıyor, evet, yanlış aynen. ses basıyor. Aynen öyle. Detone ne oluyor ya da? Ee, rahmetli Üstad Bekir Sıtkı Sezgin hocanın bir ifadesi var. Der der ki ders verdiği sanatçılara gidin der. Kur'an okumayı talimli tecrübeli öğrenin. Bekir hoca hafız da aynı zamanda. Evet, Bekir Sıtkı Talimli, tecvidli öğrenin diyordu. Niye soruyordular? Çünkü Kur'an okumasını talimli, tecvidli usulüne göre öğrenen birisi yanlış ses basmaz. Yanlış ses basması mümkün değil. Ve Kur'an okuyan insanların sesi güzelliği şey, Yani zaten sesinizi güzelleştiriyor, tavrınızı da güzelleştiriyor. Hiç makam yapmasanız bile... Kur'an okurken o Kur'an'ın o sesi, o namesi kendiliğinden zaten insanları cezbediyor. Başka bir konuya geçeyim diyorum hocam buradan. Ramazanlarda Enderun teravihleri var. Siz de görevliydiniz. Evet. 2014 <gülüyor> yılında bir camiye ben de kalktım. ün alan camiinde e, evet. sizin kıldırdığınız teravihe gittim hocam. Hassaten gittim. Bilerek gittim. Ama o kadar çok üzüldüm ki. Neye üzüldüm? Hatırlayın o günü. Mikrofonların mikrofon, az evet, uğradınız. Evet, evet, evet. Hem müezzin mahfirindeki <gülüyor> dostlarımız Mehmet Hoca falan. Gerçekten bir yerde ses düzeni mümür. iyi değilse Özellikle okuyucu yoruluyor, okuyucu yoruluyor. Faaliyetleri güzelleştirecek olan oradaki e, alet edevattır. Evet, yani kesinlikle. o çok önemli çünkü okuyucuyu rahatlatıyor, dinleyeni rahatlatıyor. Yoksa e, hem okuyucu hem dinleyen rahatsız oluyor. Bu kesinlikle. problem var yani bunu aşamadık. Kesinlikle. Yıllardan beri camilerimizde bu ses sıkıntısı var maalesef. Selatin camilerde belki en az düzeyde var. Yani geride, değil mi hocam? eskiye göre evet. daha iyi. Hem maneviyat hem de gelen insanların orada rahatlaması için. Tabii. Ya şu hocam yani uygulama. o teravihlerde şunu insan hissediyor açıkçası bitmesin istiyorsunuz ya. E Tabi. Bazı yere gidiyorsunuz ya. mesela yani mihraptaki arkadaş hakkını veremeyince müezzin müezzin olmayınca ya bir an önce bitsede kaçıp gitsek diyorsun Sonuç ama. Ya usulüne göre hocamın üzerine basa basa söylediği o usulüne göre okumalar bir de ses güzelliğiyle katkı sağlandığı zaman istiyorsunuz ki bitmesin yani o okumalar sabaha kadar bu teravih devam etsin 20 değil aynen 40 öyle. kılınsın 80 kılınsın bıkmazsınız yani hakikaten aynen. ve gerçekten ferahlıyor insan yani ruhen dinleniyor o zaman akıp gidiyor yani hiç önemli değil o zaman kayıp değil kazanç bence aynen öyle yani vatandaşı da bilinçlendirmek lazım. Vatandaş da çok bilinçli değil ne yazık ki bu konuda. Bu da bir i̇şte az dersiz. önce ifade ettik ya bir kopukluk var. Kopukluk var, hem de müthiş. Yani yani. Evet hocam bir ara verelim. Aradan sonra inşallah Olur. uygulamalarla beraber programımıza tamam. devam edelim. Evet değerli Burçefem dinleyicileri Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an Vadisi. Her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da radyonuz Burç Efendi. Değerli burçefem dinleyicileri, Kur'an Vadisi devam ediyor. Ali Derman hocamızla beraberiz. Mecidiyeköy Merkez Camii İmametevi ve diğer mikrofonda da Alpcan Çelik kardeşimiz var. Şimdi bu kısımda, programımızın bu kısmında inşallah uygulamalar yapalım hocam ama makamlar üzerinden gidelim mi? Bir ayet üzerinde mesela. Yani olabilir. Fatiha suresini farklı makamlarda okuma olur uygulamasını yapabiliriz. Yapalım. Hem bu kabul cevap olayı var ya Araplardaki. Evet. Öyle yapalım mı? Evet. Alpcan, sizin bıraktığınız yerden devam eder mesela o şekilde. Tabi tabi. Tabi aslında şunu da ifade etmek lazım. Bu makamlı uygulama, makamlı okuma işin aslını öğrettikten sonra yapılacak. Mesela bazen gençler geliyor, dinliyor, hocam diyor, ben de böyle okuyacağım. <gülüyor> Yok, ee, senler işin başında. Diyorum başın ki nasıl? sizin böyle okumanız için bir kere Kur'an-ı Kerim'in 30 cüzünü bir hocanın önünde hafızlık eğer yapmamışsanız. Bu Kur'an okuma usulleriyle beraber bir hatim on cüz, tahkik on cüz, tedbir on cüz hadır olmak üzere e, bir Femi Muhsin'in önünde bunları etmeniz gerekiyor. O da makam. diyecek ki tamam ondan sonra da sana 3-5 tane aşırı ezberletecek o aşırlar üzerinde makam, makam terennümüne başlayacaksınız. Hmm. Bu bir kere de olmaz. Yani şu da var işi bilmeyen insana makam öğrettiğiniz zaman çok e, galis hatalar oluyor önüne Yani önünüze geçemiyorsunuz. Ve tatsız oluyor Tatsız oluyor. Hoş olmuyor. Namazda bunu yapmaya çalışıyor. Onun için yerinde bırakmak lazım. Düzgün öğreti bırakmak lazım. Ama bu bizim uygulamamız daha çok musikiye meyli olan evet. yani bu Kur'an-ı Kerim'i makamları Kur'an'a uyarlamaktır aslında. Evet. Kur'an'ın Kur makama değil. Evet. Yanlış bu. Kur'an'ı makama uyarladığın zaman Meliki yevmiddin dersin. Tamam, bu yok. Metti tabii 3-5 elef çekmeye başlarsın. Hı -hı. Ama makam Kur'an'a. O da tecvidin cevaz verdiği, ölçünün cevaz verdiği şekilde olması lazım. O Mesela makam. biz e, bir... Kur'an makamlaşmayacak. Tabii. Makamlar Kur'anlaşacaklar ki. Aynen öyle. Mesela biz e, olay sabahtan başladığından dolayı. Yani Hı. sabah e, namaza biz başladık. Biz namaza başladık. Sabah müezzin efendi bir kamet getirdi. Kadı <Gadu> kâmeti salatu, kadı kâmeti sala. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilahe illa Allah. Diye bıraktı. Evet. Yani bizim kadim uygulamamız bu. Evet. Bıraktığı ses sabah. Şimdi Abcen kardeşimiz bir sabah. E, makamında, sabah makamında bir fatiha okuyor. Yani ben e, müvezin olarak sesi bıraktım, hı hı. kardeşimiz hı hı. başlıyor. Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Malik yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in selam verdiğini düşünelim namaz bitti Allahumma ente's salam ve salam ya ikram bu böyle devam ediyor Baba. yani uygulama bu bu nedir yani imamla müezzin arasında bir bağ var yani imam bir ses bıraktı müezzin bir ses bıraktı imam bir sesi aldı devam etti tekrar geri verdi yani bu bir insicamdır. aralarındaki bir bağlılığı gösterir. Şimdi bir ses veriyor, o farklı bir sesten başlıyor, ya yani kendi dünyasında gidiyor. Ha bu ibadet olur mu? Olur. Hayır mı? Biz mi? onu tartışmıyoruz. Evet. O, o ibadet. Oradaki huşusunu tartışmıyoruz ama insanları rahatlatma. Ha, burada bir düzen var. İmam Efendi ile Müezzin Efendi arasında bir bağ var. Birbirini anlıyorlar, birbirini Barışın. alıp verebiliyorlar yani sıkıntı yok. Evet. Denilebilir. Ya öğle ezanı uşak okunur biliyorsunuz. Ama namaz hafidir, gizlidir. Ona girmiyoruz. İkindi bazı uygulamalar, yani kitabi olan uygulamalarda ikindi Hicaz okunur. Bizim evet. rast okunuyor. Rast makamında okunuyor. Ama Hicaz okunur diye uygulama var. Kitabi olanlarda. Ama uygulama noktasında ikindi rast okunuyor. Yine bir gizli okunan. Yani namazda imam Efendi gizli okur. Akşam segeh okunur. Evet. Mesela akşam kardeşimizden bir segeh. Akşam Aksamezane alalım. Ondan sonra bir Fatiha. Olur Okuyalım. Hı, hı Kamet de olabilir. Allahu ekber, Allahu ekber. Allahu ekber, Allahu ekber. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. Eşhedü en Muhammedur Resulullah. حي على الصلاه حي على الصلاه حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة, قد قامت الصلاة. الله اكبر الله أكبر. لا إله إلا الله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 Sege. Segeh uygulaması. Aşağı. Yatsı yazanı rast okunur dedik. Yani kaynaklarda böyledir ama uygulama Hicaz'dır. Hicaz okunur, Hicaz kamet getirilir. İmam efendi de yine bu sesi alarak namazı kıldırır. Mihrapta kıldırır. kıldırır. Bunun uygulamasını da yaparsak. Allah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 Eşhedü en Muhammedur Rasulullah Hayya ala salati hayya ala salah hayya ala felahi hayya ala felah الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhdina's sıratal müstakîm sıratallezîne en'amte aleyhim ve gayril meğdûbi aleyhim veleddâllîn. Yani uygulama bu. Bunu tabii Kur'an-ı Kerim okumaya de uy uyarlayabiliriz. Makamlara göre Kur'an-ı Kerim okumak için önceden e, bir çalışma gerekiyor. Yani bir, e, en azından 10-15 tane, 20 tane e, o makamlarda bir ilahi Hı -hı. E, güftesine, bestesine uygun şekilde e, meşk etmek gerekiyor. Yani Hı -hı. direkt olarak hadi oku bakalım dendiğinde ancak bu işi Hı -hı. bu şekilde geçenler okuyabilir. Meşk yapan. Yani birisi mesela diyor ki bir rast oku bakalım bir rast oku. Ama rast makamını birisi tanıyacak, bilecek yani bilmeden, tanımadan. Ha, kulak kulak dolgunluğuyla bir yere kadar. Hı. Bir yere kadar gidilebilir. Bir yerde artık çakılıp kalınabilir. Rast yapalım hocam o zaman. Olabilir. Eûzu <gülüyor> billâhi ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين Allezin yemin eden bilgibi ve yücim olan salat ve min ma rızak na hum yünfikon ve allezin قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك وأولئك bir de son yıllarda hocam Nihavent modası başladı. İkindi ezanlarını bazıları Nihavent okuyor ama tabi böyle bir uygulama yoktu. Yani günümüzde bu uygulanıyor ama esas hocam ben Konya'da bu da işim daha çok... Yani ben dinledim, dinledim Konya'da, yani. Konya'da evet. genelde. Eski yani herhalde. Kur'an ziyafetine gitmiştik evet. Konya'ya. Orada dinledim bir arkadaş. Güzel okuyor. Tabi hakkını vermek lazım. Hani nihavent okudum, okudum demeyle nihavent olmuyor <gülüyor> tabi. Evet, yani. yani onu üstad olan birisi <gülüyor> e, tamam bu gerçekten sesleri doğru basıyor, nihavent <gülüyor> okuyor der. Ya bir de ezandan biraz tiz olması gerekiyor gibi bir algı var. Tabi bizim ezanlarımız, yani bizim kültürde olan, <gülüyor> hani, <gülüyor> <gülüyor> ezan, ümmetin ezanı da bizim uygulamada... Ezanlarımız biraz daha üst perdeden okunur. Hiz basar böyle. Yani bütün dünya duysun. İnan ediyorum yani, e, e, der gibi. Bil ama <gülüyor> bilen <gülüyor> sesini tanıyan bunu ancak. Yoksa ileriki okumalarda yani ezan o, o, ezan okunduğunda ezanın son bölümlerine doğru detona olunacaksa bir anlamı yok. Bu sefer cümleler kısalmaya başlıyor. Başta <gülüyor> uzatıyor, aslında başta kısadır. Hayal esla hayal felahlarda biraz daha uzundur. Orada uzat. Bileri göstermek tabii, orada oluyor. Tabi. O aşağılarda biraz kısa tutmak lazım. Bazıları aşağılarda kullanıyor sesi. Oralara geldiğinde kısa kısa bitirip biniyor. Hatta detone oluyor değil mi? E tabi, tabi, oluyor. Yani Kur'an e, okuma usulü olduğu gibi bu ümmetin tevhidi haykırması, dünyaya haykırması, ilan etmesi olan en güzel nida ezan. Onun için bunu da özellikle İstanbul'da büyük şehirlerde herkesin eline mikrofonu vermemek lazım. Yani özellikle camilerde. Nasılsa bu okuyor, okusun dememek gerekiyor ki ilahi davettir. Bazen e, öyle katı bir kalbi olur ki onu yumuşatabilir bir esen. Yani neredeyse müslüman ol, olacaktım dercesine bil, yani. değil mi? Hı. Heyecanlı paylaşanların olduğu Hatta çok ifade muyum. edilir. Sultan Ahmet'te tabii biz bunun kıssasını dinledik sadece de artık orada mı farklı bir edem bilmiyorum. Bir eznevi geliyor. Bir ezan dinleniyor bir arkadaşıyla beraber kim okudu diye gidiyor buluyor, bu, soruyor, buluyor ona belli bir para veriyor. Yarın bir başkası o aynı camide ezana çıkıyor, o okuyor aynı insan yine o, o okuyacak diye o okursa ben artık hidayet bulacağım Allah'ın izniyle diye geliyor. Bir başkası okuyunca tabi usul e, doğru değil, perde doğru değil, ses güzel değil. Bu sefer ona iki katını veriyor. Hmm. Diyor ki yanındaki ya ona o güzel okudu, onu verdim. Buna iki katını verdim. De, diyor ki dinimden dönmemi engellediği için diyor bunu verdim diyor. Yani evet, da evet, e, sunma, sunuş çok önemli. Onun için hani bu kültürü canlı tutma herhalde ezanı güzel okuma tabii. yarışmaları da son yıllarda baya bir artışa geçti değil mi? Yani tabi caminin içerisindeki faaliyetler önemli ama dışındaki dışa açılan penceresi olan minare ve o minareden okunan ezan çok önemli. Yani o dışa açılıyor. Evet. Yani o dışa açılan yer aynı zamanda içteki güzelliği de gösterir. Burada okuyorsunuz bir davettir o. Çağrı. Gelin. Yani hani derler ya çok güzel bir iyi hazırlanmış bir menü bir yemeği acemi bir garsonun sunmasıyla güzel olmayan iyi hazırlanmamış bir yemeği profesyonel bir garsonun sunması farklı bir şey. Kesinlikle çok farklıdır. Çok farklı bir şey. Sunuş çok önemli yani. Sunum çok önemli evet. yani gerçekten. Bir de e, acizane buradan bir dinleyicilerimize yani bu işte meraklı olanlara özellikle bizim meslektaşlarımıza şunu söyleyelim. Bir iş eğer kaliteli ise o işi yapan o işi seviyor demektir. Hı -hı. Bu çok önemli yani arkasında bu işi seven, benimseyen birisi var demektir. Yani müezzin kardeşim ezan okuyacaksa bir kere okuyacağı mahalle beş dakika önce çıkması lazım. Beş dakika önce orada çıkacak oturacak... Okuyacağı ezanın makamına göre orada birkaç ilahi terennüm etmesi gerekiyor. Hazırlığını yapması lazım. Ondan sonra ya Allah, Bismillah, Ya Rabbi utandırma diye başlaması gerekiyor. Yoksa koşar adımlarla ya karşıki camide ezan başladı biz de geç kaldık hadi bakalım bir ezan okuyalım. O onun etkisi olmaz. Kesinlikle bir hazırlık gerekiyor değil mi hocam? Her şeyde her şey olduğu gibi orada da. Yani. Aynen öyle. Kesinlikle. Çıkayım güzel bir ezan okuyayım ne olmuyor yani. Ya Rabbi etkilenmeyi ve etkilemeyi nasip eyle hem ben etkileneyim hem de dinleyelim. Aynen öyle. Öyle Nihamet geçelim. makamında Can Kardeşim senden Hı. bir Elif'le mi o Bakara Suresinin Hı. ilk beş ayetini dinleyelim olur mu? Euzü billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elif <Sessizlik> Çünkü Kitapla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 صدق الله Oldu nihayet değil mi? Hem nihayetim Kürdi yani nihavent oldu. Oldu. Evet, evet. evet. değerli Burçefe emdi dinleyicileri <gülüyor> Kur'an Vadisi devam ediyor. Alpcan Çelik hocamızdan <gülüyor> şimdi de Ankebut suresi 40 ila 45. ayetleri dinliyoruz. Buyur hocam. أعوذ بالله من الشيطان Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Masalı olanlar اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبون Me senul lezinte ha du eviye kemen selara ke bu ittte وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ İnn و تلك الأمسات نضربها الناس خلق الله I وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَر وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تصنع صدق الله العظيم Ankebut suresi 40 ila 45. ayetlerin meali şöyle. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Onlardan her birini kendi suçu sebebiyle cezaya çarptırdık. Kiminin üzerine Taşladran bir kasırga gönderdik. Kimini korkunç bir gürültü çarpıverdi. Kimini yerin dibine geçirdik. Kimini de suda boğduk. Allah onlara zulmetmedi. Onlar asıl kendilerine zulmettiler. Allah'tan başka hami sığınacak tanrı edinenlerin durumu tıpkı kendine yuva yapan örümceğin haline benzer. Halbuki. En çürük yuva örümcek ağıdır. Keşke bu gerçeği bir bilselerdi. Allah onların kendisinden başka hangi varlıkları tanrılaştırıp yalvardıklarını elbette bilir. O aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İşte bazı gerçekleri anlatmak için biz bu kabil temsiller getiriyoruz ama... Bunları ancak ibret almasını bilenler anlar. Allah gökleri ve yeri gayesiz değil, hak ve hikmetle, gerçek bir gayeyle yarattı. Elbette bunda iman edecek kimseler için alınacak dersler vardır. Sana vahyedilen kitabı okuyup tebliğ et. Namazı hakkıyla ifa et. Muhakkak ki namaz, insanı ahlak dışı davranışlardan... Meşru olmayan işlerden uzak tutar. Allah'ı namazla anmak elbette en büyük fazilettir. Allah bütün işlediklerinizi bilir. Mealini verdiğim ayeti kerimeler, Ankebut suresinin 40 ila 45. ayetleriydi. Evet Alpcan Hocam teşekkür ediyoruz. Ankebut suresi ya, 40 Allah ila 5. ayetler okudunuz. Allah razı olsun. Ali Hocam size de çok teşekkür ediyoruz hocam. Biz ee, teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'in e, okunuşları hakkında, usulleri hakkında bilgiler verdiniz bu bölümde. Kur'an kıraatinden ziyade Kur'an tilaveti denilmesinin daha uygun olduğu. Yani doğrusu odur. Doğrusu olduğunu söylediniz Allah razı olsun. Ezanların öneminden bahsettik. Makamlı okumaktan önce kardeşim bu işin bir ABC'si var, kuralları var. Tabii. O kurallara göre tecrübide, talimli bir oku. Ondan sonra makamda okuma demenin önemini... Önce bulmadınız. kaide. Kaideler önemli, usuller önemli, kurallar önemli dediniz. Hocam çok doyurucu oldu bence. Allah razı olsun. Hepinize teşekkür çok, çok sağ olun. Yüreğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Hocama bir sorum olacak benim yalnız. Belki Hoca Efendi'ler de yani bu konuda yararlanma bakımından... Hocam biz Mezaklar Müdürlüğü'ne göre yaptığımız için sık sık cenazeler tabii Hoca Efendi'ler geliyor... Fatiha suresini bitirdikten sonra amine bismillahirrahmanirrahim elif lamim diye başlıyorlar. Yani bu doğru yani bir ebaremi. Bu kitabi bir, bir uygulama değil. Evet. Yani bir kıraat değil. Evet. Tamamen kişilerin ihtas ettiği bir şeydir. Boştur, gereksizdir. Evet. Amine yani, bismillahirrahmanirrahim diye bir şey yok. Burada amin sanki Fatiha'nın sonundan bir ayettir. Evet. Zaten sure bitiminde sureye besmeleyi, evet. besmeleyi Sureyi Besmele'ye vasıt evet. Eğer vasıt diğer sureyle beraber ikisi arasında vasıt gerekir. Yani yanlış olan şu Amine, Velallâlline, Amine Bismillahirrahmanirrahim doğru bir şey değil. Evet. E, Velallâlline Bismillahirrahmanirrahim Elif, La, Mim demektir Basledim. doğru olan. Evet. Velallâlline Bismillahirrahmanirrahim Gene yanlış. Yanlıştır. Çünkü Hı, o zaman Besmele Fatiha'dan bir ayet gibi olur. Evet Hı. bir yanlışı da bu arada tahsiye etmiş olduk, Tavsiye etmiş olduk Lineycil, evet. her yerde görev yapan her yerde Kur'an okuyan herkesin aslında dikkat etmesi gereken önemli bir kuralı da en sonunda buyurmuş oldunuz hocam teşekkür ediyoruz Allah razı olsun çok sağ olun çok teşekkür ediyoruz ee, evet değerli Burç efendim dinleyicileri bir Kur'an vadisinin daha sonuna geldik bir başka Kur'an vadisinde buluşuncaya dek Allah'a emanet olunuz hoşçakalınız efendim her hafta farklı karilerden enfes bir Kur'an ziyafeti